Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Ve salat ve salamü ala nabi al muhtarr. Ve ala alehi ve ashabhi al athar. Ve ala jami al ambiyâ ve al Kıymetli kardeşlerim, Siyreti Ambiya derslerimizdeki yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bugün Hazreti İsmail faslı'nın son aşamasındayız. Allah nasip ederse bugün Hazreti İsmail'i bitirmiş olacağız ve haftaya onun küçük kardeşi olan babaları aynı anneleri farklı olan ama aynı davanın aynı çizginin aynı silsilenin mensupları olan Hazreti İsa'kla bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Bugün Hazreti İsmail'i biraz biz aleyhissalatü vesselam efendimizden dinleyeceğiz aslında hadisler ışığında onun o kutlu hayatını, mücadelesini, mesajlarını anlamaya çalışacağız. Tabii Ali Serat ve Selam Efendimiz de bu peygamberlik ailesinin son mühürü. Peygamberler peygamberleri çok iyi tanırlar. Çünkü onların farklı bir biçimde beslendikleri bir ana kaynak vardır ki o kaynak vahidir. Ancak onlar birbirlerini tam anlamıyla anlayabilirler. Çünkü aynı şeyleri tecrübe ediyorlar. E bir peygamberin bir başka peygamberi anlatması çok güzel. Hele hele ve vesselam Efendimiz başlıyorsa anlatmaya o bize böyle çok orijinal bilgiler verir şimdiye kadar. Bazı şeyleri fark etmişsinizdir mesela diyelim ki bir Hazreti İbrahim'den bahsediyorsa aleyhissalatü selam Efendimiz bir Nuh aleyhisselamdan bahsediyorsa bir Hud aleyhisselamdan bahsediyorsa ya da ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'den bahsediyorsa İnanılmaz farklı şeyler söylüyor bize. Kur'an'ın verdiği o bilgileri te'it eden bazen teb'in eden bazen farklı bir biçimde oradaki bilgileri bizim dünyamıza başka bir biçimde yansıtan çok önemli bilgiler alırız biz o nübüvet pınarından özellikle peygamberler hakkındaki o beyanları. Şimdi Hz. İsmail hakkındaki hadislerde de Böyle bir güzellik var bir peygamber bir peygamberi anlatıyor ve anlatırken de dediğim gibi hem özel hem de çok önemli bilgilerle anlatıyor. Ama işin bir başka boyutu daha var ona dikkat etmemiz gerekecek o da şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem netice itibariyle Hazreti İsmail'in torunu o soydan gelen birisi bunu birkaç kez söyledik. Bundan sonraki süreçte de bazen ihtiyacımız oldukça söyleyeceğiz ki bu derste de buna ait bazı şeyleri birazdan sizlerle beraber görmüş olacağız. Şimdi ve vesselam Efendimiz Hazreti İsmail'den bahsederken babam İsmail diye bahsediyor. Ben dersin başlığını bugün koyarken işte bu hafta Resulullah'ın dedesi Hazreti İsmail yazdım ama... İçime de çok sinmedi çünkü Allah Resulü dedem demiyor babam diyor. Dedim ki ben Resulullah'ın babası Hazreti İsmail yazsam bizim böyle çok güzel arkadaşlarımız var dinleyici kardeşlerimizin içerisinde. Hemen oradan bir itiraz gelecekti. Hoca onun babasının adı Abdullah değil mi? Onları sıkıntıya sokmamak için atası dedim ama biraz sonra hadislerden de göreceğiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atam İsmail demiyor Dedem İsmail de demiyor babam İsmail diyor. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunu dediğini kendisini İsmail'e çok yakın gördüğüne aslında bir işaret olarak anlamamız gerekiyor. Allah Resulü Cevamül Kelim'dir öyle kelimeleri bizim gibi seçmez seçtiği her kelimenin bir hikmeti vardır. Orada eğer babam diyerek seçmişse o kelimeyi ve İsmail aleyhisselamla arasındaki irtibatı böyle kuruyorsa bunun üzerinde ayrıca durmamız gerekecek. Şimdi benim güzel kardeşlerim çok hadis var aslında farklı farklı konulara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temas ediyor. Ben hadislerle Hazreti İsmail diye bir başlık açıp 10 tane maddeyi sizlerle paylaşmış olacağım. Her bir maddede bir hadis vereceğim ama o hadislerin uzun uzun izah isteyen tarafları da var. Ona vakit yok inşallah siz eğer ilgi duyduğunuz ya ben bu meseleyi biraz araştırmalıyım dediğiniz meseleleri hadislerin şerhlerine ben kaynaklarını vereceğim zaten. Müracaat edeceksiniz biraz anlamaya çalışacaksınız. Ben sadece en son 10. hadis üzerinden bir değerlendirme sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kendi kanaatimi inşallah sizinle paylaşacağım. Şu anda ümmet olarak içinde bulunduğumuz durumun o hadis çerçevesinden bir değerlendirmesini yapmaya gayret edeceğim. İnşallah eğer oradan bazı şeyler çıkarabilirsek ki ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Allah izin verir de ben size doğru dürüst ifade edebilirsem, meramımı iyi anlatabilirsem belki bundan sonra geleceğimiz açısından bu ümmetin içerisinde olan birer fert olarak birer topluluk olarak artık nasıl değerlendireceksek diyelim ki ben bir babayım elimin altında evlatlarım var bir hocayım elimin altında talebelerim var. Onların ufkunu yeniden nebevi ufuk çerçevesinden yapma adına tekrardan bu işi inşa etme adına o hadisten yani İsmail Aleyhisselam'ın o eksende olduğu bir hadisten bazı değerlendirmeleri almaya çalışacağız. Allah gerçek manada ve hakikate uygun bir biçimde anlayabilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Hadis-i şeriflerde Hazreti İsmail diyorum ve birinci maddeyi size şöyle vermek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hacer'in gelişinden Hazreti İsmail'in doğumuna onların Mekke'ye hicretlerinden Hazreti Hacer'in vefatına Hazreti İsmail'in hanımlarından Kabe'nin ihyasına tüm tarihi süreci en önemli mesajlarıyla anlatmıştır. Bukhari'nin Ehadisul Enbiya babının 9 numaralı hadisi. Hadis uzununca bir hadis. Buhari'nin en uzun hadislerinden bir tanesidir. Geçen ders biliyorsunuz onu o hadisin bir bölümünü burada paylaştım sizlerle. Özellikle Hz. İbrahim İsmail'in hanımlarıyla alakalı olan Hz. İbrahim'in söyledikleri o yaşanan tecrübeleri burada biraz da farklı mesajlarla anlamaya çalışmıştık. E, hadisin geri kalan kısımlarını başka alanlarda başka faslalarda kullandık ihtiyaç oldukça. Ama geçen derste söyledim bir daha söylememde hiçbir beyis yok. O rivayetin tamamını okumak isteyen kaynağını söyledim Bukhari'de. işte ehadisül enbiya babının dokuz numaralı hadisi. Ama ben Türkçesini okumak istiyorum diyenleri de tecridi sarihin yedinci cildine havale etmiştik. Diyanet biliyorsunuz diyanet işleri. Başkanlığı onu çok güzel bir biçimde yeniden bastı. O yeni baskısının yedinci cildinde yedi sayfa tutuyor. Arapçası ve Türkçesiyle okuduğunuzda böyle Hazreti İbrahim'in hayatını da Hazreti İsmail'in hayatını da Kabe'nin ihyasını da ve Biraz önce söylediğim diğer konuları da en güzel ayrıntılarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek lisanından oradaki o hadiselerin tamamını okumuş oluyoruz. İkincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hacer'i hep İsmail'in annesi diye anmış böyle anmakla kendi ninesi olduğunu da aleme duyurmuştur. Nasıl ki İsmail'e aleyhisselam babam diyor. İsmail aleyhisselamın annesi olan Hazreti Hacer'e de Hacer diye isimle söylemiyor. İsmail'e nispet ederek İsmail'in annesi olarak takdim ediyor ve aleme böyle yansıtıyor. Aslında yine kendiyle bir bağ kuruyor sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ifadeyi tercih ederek. Hatırlayın o zemzem meselesini anlatan meşhur rivayeti Ahmet bin Hanbel'de de yine biraz önce aktardığım Bukhari'nin o babında da geçen bir rivayet bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Allah İsmail'in annesine rahmet eylesin. Eğer o suyun önünü kapamasaydı yani o suya zemzem, zemzem dur dur demek biliyorsunuz. Dur dur demeseydi o zemzem şu şehrin ortasında yani Mekke'nin ortasında Çağlayıp giden akıp giden bir ırmak olacaktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zemzemin nasıl bir su olduğunu o çıkış hikayesini o ayrıntılarını Bukhari'deki o rivayette zaten okuyoruz başka kaynaklarda da var ama burada özellikle Hz. Hacer'le irtibatını kurarak böyle bir ifadeyle bizim nazarlarımıza vermiş oluyor tabi aleyhissalatü vesselam efendimizin Hz. Hacer ile alakalı sözü sadece buradan ibaret değil mesela ne zaman Mısırlılardan söz açılsa Mısır'a ait bir şey söylese efendimiz Mısır'ın fethi ile alakalı bir şey söylese ileriye dönük olarak söylediği o haberlerde ya da daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine giren Mısırlı bir hanım biliyorsunuz Mariye validemiz. Mariye validemizin gelişi onun arkasından o evlilikten doğan İbrahim bunların hepsi böyle hatırlanınca konuşulunca gündem edilince hep haceli ve Hacer'in Mısırlı oluşunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz nazarlara verir. verir. Mesela Müslim'de Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayet ki çok güzel bir rivayettir. Siz de şu hadisin güzelliğine dikkat edin. Efendimiz buyuruyor ki Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlara karşı ahdimiz ve onların bize karşı akrabalığı vardır. O akrabalığı Mâriye anamızdan ve Maliye anamızı da aslında bize en fazla sevdiren onun hemşerisi çünkü Hacer anamızdan dolayı olduğunu biliyoruz. Hazreti Ömer bu hadisi o kadar güzel anlıyor ki yıllar sonra biliyorsunuz Mısır'ın fethi işte Amr bin As döneminde fethediliyor ki Mısır'ın fatihi o, odur. Ona yazdığı mektuplarda onunla yaptığı konuşmalarda hep aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadislerini hatırlatacak ve Mısırlara karşı merhametle şefkatle davranması gerektiğini Hacer ve Mariye validelerimizden kaynaklanan o bağın ne olduğunu onların dünyasında hatırlatacaktır. Üçüncüsü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Arapların İsmail aleyhisselamın soyundan geldiğini onun bütün Arapların ortak atası olduğunu söylemiştir i̇bn Sad'ın tabakatında geçen rivayette Efendimiz buyuruyor ki bütün Araplar İsmail bin İbrahim'in neslindendir. Arapların o iki damarını geçen derste hatırlatmıştım size biliyorsunuz. Bir Arab-ı -e var bir de Arabı ı -Mustaribe var. Mustaribe Araplar yani sonradan Araplaşanların atası olarak da Hazreti İsmail biliniyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o hakikate bir gönderme yaparak bunu söylüyor. Dördüncüsü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapçasının güzel ve anlaşılır olmasını hep babası Hazreti İsmail'e bağlamış ve bunu açık bir şekilde sürekli beyan etmiştir. Ali'l-Muttekani'nin Kenzul Ummalı'nda geçen bir hadis bu hadiste bu hadisi geçen derse de kullandık hatırlarsanız Efendimizin dilinin, Fesahati yani açıklığı Arapçayı çok güzel kullanması buna ait bazı şeyler sorulunca sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Allah Resulü de buyurdu ki Arapça bozulmaya yüz tutunca Cebrail babam İsmail'in lügatını kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti. Dediğim gibi aslında her madde her hadis çok ciddi farklı açılardan ele alınmalı ve izah edilmeli ama biz biraz bu fasılları hızlı geçeceğiz. Beşincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atası Hazreti İsmail ile babası Abdullah'ın kurban edilme hadiselerine dikkat çekmiş ve kendisinin iki kurbanlık babanın oğlu olduğunu söylemiştir. Hakimin müstedrekinde geçen rivayet ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben iki kurbanlık babanın oğluyum diyordu. Buradaki kastı ne? Birisi babası kendi öz babası Abdullah bir diğeri de işte babam diye hitap ettiği Hazreti İsmail. İkisinin de kurban edilme hadiseleri var biliyorsunuz. Bu konuda İmam Kastalani çok güzel bir rivayet bize aktarır güzel kardeşlerim. O da şu Muaviye bin Ebi Sufyan bu rivayeti bize aktaran. Allah Resulü sahabeyle beraber oturduğu bir meclise bir arabi bir bedevi girdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama yaklaşarak dedi ki ey iki kurbanlık babanın oğlu. Efendimiz bu hitaptan o kadar hoşlandı ki yüzünde bir anda tebessüm oluştu. Biz anladık ki Resulullah böyle bir hitabı sevdi. Çünkü iki kurbanlık babanın oğlu diyerek ona hitap edilmesine tebessümle karşılık vermesi. Daha sonra bunu duyanlar tabii Allah Resulü neyden hoşlanırsa onu devam ettirir. Neyden de hoşlanmazsa onu bir daha yapmaz. Sahabenin böyle bir alışkanlığı vardır. Ondan sonraki süreçte de bu hitabın çokça kullanıldığını görüyoruz. Altıncısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak seçim sürecini hatırlatırken hep sözü, Atası Hazreti İsmail'den başlatarak anlatır ve insanlara kendini böyle telkin ederdi. Böyle takdim ederdi. Müslüm'ün Fezail babındaki geçen rivayetten bunu aldık. Peygamberlik sürecini anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sözü nereden başlatıyor? Atası Hazreti İsmail'den başlatıyor ve insanlara kendisini böyle takdim ediyor. Vasile İbni El-Eskar radiyallahu anhu bu hadisi bize naklediyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah İbrahim'in çocuklarından İsmail'i, İsmail'in çocuklarından Beni Kinane'yi, Beni Kinane'den Kureyş'i, kureş'ten Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de beni seçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin seçim sürecini anlattığı bir rivayet. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın bir... Soy silsilesi gelecek ekrana bir şecere aslında anlaşılsın diye biz biraz böyle yaptık bu soy silsilesinin biliyorsunuz farklı çalışmaları da var özellikle Hazreti Peygamber'in albümü çalışmasında çocuklarını da görebilirsiniz daha geniş bir vaziyette oklara dikkat edin Adnan'dan başlayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'a kadar 21 babasını görüyoruz burada. Adnan, Meat, Nizar, Mudar, İlyaz, Mudrike, Hüzeyme, Kinane, nadır Malik, Fihir ya da Kureyş, Galip, Kusa, Galip Lüey, Kab, Mürre, Kilab, Kusay, Abdümenaf, Haşim, Şeybe yani bilinen ismiyle Abdülmuttalip, Abdullah ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Soy silsilesine yani o şecereye dikkat edin üç tanesi kırmızıya alındı. Neden? Hadiste öyle geçtiği için. Niye Aleyhissalatu vesselam efendimiz 21 babasından o soy silsilesi içerisinden bu üç tanesinden bahsetti. 14. dedesi Kinane, 11. dedesi Fir ya da bilinen adıyla Kureş, 3. dedesi Haşim. Niye diye sorduğunuzda cevap geliyor. Cevap ne biliyor musunuz? Aleyhissalatu vesselam efendimiz o gün irtibat halinde olduğu insanlara Babalarının aslında mensubiyetini hatırlatarak bir şey söylüyor mesela Efendimizin işte Mekke'de yaşıyor biliyorsunuz ilk dönemde karşısında Kureyş'in kollarından olan insanlar var ailelerin çoğu Kureyş'e kendisini nispet ediyor ama bir miktarı da var ki Mekke ile irtibatları var. Onlar da kendilerini beni kinaneye yani kinaneye nispet ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati duyurma adına bu soy silsilesini sayarken 3 ismi nazarlara vermiş oluyor. Ama burada bir husus daha var bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela bazen böyle atalarını, babalarını, dedelerini nazara verirken diyelim ki Huneyn'de İslam orduları dağıldı. Efendimiz sahabeyi tekrardan toplamak için Ene nebiyün la kezib, Ene ibni Abdülmuttalip dedi. Ben nebiyim bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalip'im çocuğuyum dedi. Allah Resulü dedesini orada andı ve orada kendisini öylece takdim etti. Bunun gibi birçok Rivayet okuyoruz biz hadislerde ya da siyerin içerisinde. Burada Efendimizin yaptığı atalarla, babalarla, dedelerle övünmek değil. Asla böyle bir şey yok. Ne var burada biliyor musunuz? Karşısında Mekkeliler var mesela. Mekkelilere bunları hatırlatıyor. Ve Mekkelilere dediği Efendimizin sözü şu aslında. Ben de sizdenim ya sizin içinizdenim. Benim atamı biliyorsunuz, dedemi biliyorsunuz, soyumu biliyorsunuz, bir, bir sürü şeyimi biliyorsunuz. Beni bu kadar bilmenize rağmen bana nasıl bunu yakıştırabilirsiniz? Nasıl bana böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Hatırladınız mı bilmem ben böyle anlatırken bazen böyle zihnime birçok yerden farklı farklı bilgiler de geliyor. Ebu Sufyan Heraklius karşılaştığında Ebu Sufyan o günlerde Müslüman değil Heraklius peygamberimizden bir davet mektubu almış onun için merak ediyor peygamberimizi birçok soru soruyor sorduğu sorulardan bir tanesi de şu onun babaları dedeleri içerisinde şimdiye kadar böyle bir peygamberlik iddiasında bulunan kimse var mı Ebu Sufyan çok iyi biliyor bunu hayır diyor şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi babalarını dedelerini bu bana da nazara vermesi onlarla iftihar etmesi övünmesi değil bizatihi bilin ben bakın içinizden biriyim. Benim soyumu da biliyorsunuz sopumu da biliyorsunuz atalarımı da biliyorsunuz dedelerimi de biliyorsunuz ben işte böyle bir soydan geliyorum diyerek kendisini bu noktada onlara takdim ediyordu. Geldi Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de de bunları söyledi ara ara niye bunları söyledi? Kim var Medine'de Resulullah'ın karşısında? Yahudiler var. Yahudilere Allah Resulü soyunu hatırlatarak ne diyordu? Ya siz kendinizi İbrahim'e, İshak'a nispet ediyorsunuz ama İbrahim benim atam, dedem ben onun soyundan geliyorum. Orada da o özellikle soyunu nazarlara vermesi Allah Resulü'nün yine bir iftihar, bir övünme, bir üstünlük taslama aracı değil. Kesinlikle geldiği o soy silsilesini nazara verme meselesiydi. Burada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir amcasının oğlu var. Büyük amcası Haris var ya onun oğlu adı da Ebu Sufyan. Bu bildiğimiz Ebu Sufyan değil bazen karıştırılır bu. O bildiğimiz Ebu Sufyan Ebu Sufyan İbni Harp. Bu Ebu Sufyan ise Ebu Sufyan İbni Haris. Allah Resulü'nün amcasının oğlu ve Efendimizin süt kardeşi. Efendimizle aynı yaşıt. Efendimizle beraber çocuklukları, gençlikleri geçmiş birisi. Şair de birisi. İlk dönemde İslam'a karşı çok soğuk bir duruşu olmuş. Ve Müslümanlar aleyhine, ve selam aleyhine çok da Efendimiz'e eziyet verecek şiirler yazmış. O şiirler... Medine'de sahabenin de bulunduğu bir mecliste okununca Efendimiz çok üzüldü. Efendimizin üzüldüğünü görünce Hasan bin Sabit peygamber şairi biliyorsunuz. Dedi ki ya Resulallah bakın sahabe budur zaten. Allah Resulü bir şeye sevinir bir şeye üzülür anında bir tavır oluşur sahabede. O anda da Hasan bin Sabit'te bir tavır oluşuyor. Dedi ki ya Resulallah ne olur bana izin ver. Ben de onlar için bir şiir söyleyeyim. Onlar nasıl sana eziyet verdilerse ben de onlara eziyet vereyim. Efendimiz şöyle döndü. Hassan bin Sabit'e dedi ki Hassan dedi. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Ben onlardanım dedi. Kureyş'in içerisindenim. Onlar benim akrabalarım, amcamın çocukları, amcalarım. Sen ne söyleyeceksin ki onlara söylediğin her söz bana dönüp dolaşıp gelecek. Dolayısıyla ben bu noktada senin bu şiiri söylemene İzin vermiyorum dedi. Hassan bin Sabit dedi ki ya Resulallah, ne olur sen bana izin ver. Ben öyle yapacağım ki bakın biz farklı bir ifade kullanırız ama Araplarla ortak bir ifade bir deyim bu. Araplar şöyle diyor ben diyor öyle bir kullanacağım ki hamurdan kıl çeker gibi. Biz nasıl kullanıyoruz bunu tereyağından kıl çeker gibi. Seni onların içerisinden çekip çıkaracağım ama onlara da verdikleri o sözlere ve verdikleri o eziyetlere karşılık sözler söyleyeceğim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hassan'ın bu sözüne tamam dedi. Ama Hazreti Ebubekir e dedi ki sen de ona yardım et. Çünkü Hazreti Ebubekir bir nesep alimidir. Çok iyi bilir ve bu noktada bazı eğer karıştırdığı bir şeyler olursa Ebubekir radıyallahu anha ona destek olsun diye bunu söyledi ve gerçekten muhteşem bir şiir okudu. Hasan bin Sabit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i çekti çıkardı Kureyş'in içerisinden. Öyle bir şiir okudu ki onların verdikleri eziyetten kat kat daha fazla bir biçimde onlara eziyet verdi. O günkü şiir bil Medya görevi icra ediyor böyle bir memnuniyetini yaşattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onun için buradaki Efendimizin atalarını babalarını sayma meselesini biraz da bu çerçeveden anlamış olalım. Yedincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e nispet eden müşriklere karşı onların her daim tevhid akidesinde olduklarını beyan etti. Bukhari'nin kaç babında geçen bir rivayet. Rivayetin bir zeminini hatırlayalım. Kabe feth de Mekke fethedilmiş. Allah Resulü Kabe'nin önüne gelmiş. Kabe'ye girecek giremiyor içeriye. Niye giremiyor? Çünkü Kabe ağzına kadar put dolu. 360 tane puttan bahsediyorlar biliyorsunuz Kabe'nin içerisine konulanlar. Efendimiz dedi ki sahabeye şunlardan birazını çıkarı dedi dışarıya. Sahabe de girdi içeriye ne varsa işte o putlardan aldı hak geldi batıl zahil oldu diyerek atmaya başladılar o putları ve ya da yapılmış bazı resimleri. Bir suret çıkardılar o anda Kabe'nin içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir baktı o sürete sürette Hazreti İsmail ile Hazreti İbrahim fal okları çekiyorlar. Allah Resulü bir anda böyle yüzünün rengi değişti. Ve dedi ki orada Allah bunları helak eylesin dikkat edin yeminle söylüyorum bu müşrikler bu putperestler bu iki peygamberin hiçbir zaman böyle fal oklarıyla rızık aramadıklarını çok iyi biliyorlar. Bildikleri halde bunu yapıyorlar onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah bunları helak eylesin dedi. Orada bu sözü söylemesinin maksadını anladık, anladık değil mi? Hem onların bunu yaparken kendilerini işte meşru bir zemine taşımak için güya Hazreti İsmaille Hazreti İbrahim de böyle yapıyordu diye bir resimle işte bunu yansıtmaya çalışıyorlardı. Efendimiz de onlara cevaben hayır diyor. Onlar da biliyorlar ki bunu asla onlar yapmadılar Tevhid noktasında Hazreti İbrahim'in hassasiyetini bilen ve o silsileden gelen bütün peygamberlerin de asla bu akideden taviz vermediklerini bilen biri nasıl bunu söyleyebilir? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikati bir daha orada bizlere de duyurmuş oluyordu. Sekizincisi Efendimiz her daim Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'i anar. Ve onların dualarını kendisine dua edinerek okurdu. Bakın o kadar güzel bir rivayet ki bu İbn-i Mace'nin babının 36 numaralı hadisi. Bize aktaran da Abdullah İbni Abbas'tır diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i kucağına alır. Bazen onlara okuyarak tedavi ederdi. Buna ne diyoruz biz? Rukye diyoruz. Rukye, sünnette olan bir şeydir. Bazıları eğer bunu sünnete uygun bir biçimde yapmıyorlarsa ele ayağa düşürmüşlerse o onların işi. Ama biz bilelim ki bu sünnette var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bazı ayetlerle de kendi okuduğu bazı dualarla da hastalıkların belli başlı bazı hastalıkların insanın içinin daralmasının böyle ruhunun sıkıştığı bazı böyle sıkıntı haller yaşadıkları hallerde bu tarz işte adımlarla onları tedavi ederdi. Burada da onu söylüyor diyor ki Hasan ve Hüseyin'i şu şekilde okuyarak tedavi ederdi. Babam İbrahim ve oğlu İsmail, babam İbrahim oğlu İsmail ve İshak'ı da aynı şekilde tedavi ederdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o tedavinin hangi ile olacağını da söylerdi. Her ikinizi de Allah'ın noksansız tüm kelimeleriyle her türlü şeytanların, zararlı varlıkların ve kötü bakışların şerrinden Allah'a sığındırırım. Bu duayı biz de yapıyoruz çocuklarımıza. Euzü bi kelimetillahi temme min kulli şeytanin ve heme ve min kulli aynin Allah Resulü'nün öğrettiği bir dua bize. Özellikle zararlı bakışların işte nazarın neyse ya da farklı bir biçimde işte hasetin, şuyun buyun bu tarz şeylerin insan üzerindeki tesirlerini biliyorsunuz. Ali selamü ve selam efendimiz de Hasan'la Hüseyini kucağına otutturur. Ben size babam İbrahim'in oğulları İsmail ve İshak'a okuduğu duanın aynısını okuyacağım diyerek bu duayı okuyarak sallallahu aleyhi ve sellem onları bu tarz kötü ve şerli şeylerden muhafaza etmesi için Allah'a dua ederdi. Dokuzuncusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem at beslemenin ve bu işe önem vermenin atası Hazreti İsmail'in Kendilerine bir mirası olduğunu beyan etmiştir. Ebu'l-Fida'nın El-Bidaye ve Nihayesinde geçen bir rivayet bu. Biliyorsunuz El-Bidaye ve Nihaye iki isim var bu konuda biri İbn Kesir'in biri de Ebu'l-Fida'nındır. Allah Resulü burada geçen rivayette diyor ki at edininiz onu miras olarak alınız ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız Hazreti İsmail'in bir mirasıdır. Şimdi bu rivayeti ve bundan sonraki rivayeti beraberce değerlendireceğim. Onuncusu da şu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yine onuncusunda Efendimiz Baba Hazreti İsmail'in çok iyi bir ok atıcısı olduğunu söylemiş. Sahabenin gençlerinin onun gibi olmasına teşvik etmişti. Bu da yine Bukhari'nin kaç babında geçen bir rivayet. Bu rivayeti bir hatırlayalım ama böyle zeminle beraber hatırlayalım. Selem'e. İbn el-Ekva bize rivayet ediyor bu hadiseyi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ara çarşıya çıktığında sahabenin gençleri özellikle de Eslem oğullarından bir grup genç. iki grup olmuşlar biri A takımı biri B takımı böyle diyeyim ki anlaşılsın kendi aralarında ok atması, atma noktasında bir yarış düzenliyorlar. Kim işte daha iyi atacaksa o grup kazanmış oluyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onların yanına uğrayınca çok memnun oldu onların bu hallerinden. Onlara bakarak dedi ki atın ey İsmail oğulları sizin babanız İsmail de çok iyi bir ok atıcısıydı. Bunu dedikten sonra Efendimiz ben de A takımındayım deyip A takımına geçti. A takımı oklarını attı sıra B takımına geldi B takımı okları atmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki niye atmıyorsunuz? O B takımında olan gençlerden bir tanesi dedi ki ya Resulallah sen karşı taraftasın. Senin olduğun tarafa ok atılır mı dedi. Sahabe bu işte benim güzel kardeşlerim. Bilmiyorum nasıl anlıyoruz bunu. Şu rivayetin üzerinden bir sürü şey söylenebilir. Mesela Allah Resulü bir peygamber yaşı o gün 60'lara varmış birisi. Çarşıda, çarşının bir meydanında gençler oyun oynuyorlar. Resulullah o oyunun içine dahil oluyor. Ben de sizinle beraber oynuyor, oynuyorum diyor. Saatlerce bunun üzerinden bir şeyler konuşulabilir. Saatlerce. Niye sahabe bu kadar büyük ve derin bir sevgiyle Allah Resulüne bağlandı? Biraz bundan anlayın. Allah Resulü onların yanında onlar gibi, onlar gibi. Onlar o kadar bu noktada rahat bir ortam buluyorlardı onun için yanından kalkmaya hiç kimse güç bulamıyordu saatlerce oturmak istiyorlardı Efendimizin yanında neden Allah Resulü o rahatlığı veriyordu sonra ne yaptı onları teşvik etti bakın. Dedi ki atın dedi atın sizin atanız babanız İsmail de çok iyi bir atıcıydı tuttu onları ta İsmail aleyhisselamın o güzel davranışına sünnetine bu İsmail'in sünneti İsmail'in sünnetine bağladı. Bunun üzerinde de saatlerce durabilir miyiz? E, durabiliriz. E, gelin diğer tarafa genç ya bunlar yaşları 10-15 bu yaşlarda. Ne diyorlar? İki takım olmuşlar. Allah Resulü oyunları devam etsin diye ben falanca takımdayım diye diğer takıma geçmiş. Bir diğeri diyor ki ya Resulallah sen bizim karşımızdayken o takımdayken biz nasıl sana karşı o ok at ok atabiliriz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki tamam diyor ben ikinizden denimde Çıkıyor o takımdan ikisinden de olduğunu ortaya koymuş oluyor. Yarış öylece devam ediyor. Şimdi rivayet. Bu şekilde dediğim gibi birçok boyuttan ele alınabilir ama ben bir başka noktaya gelmek için bu rivayeti bu kadarıyla açıklamakta iktifa edeyim. Asıl konuma geçmiş olayım. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Geçen ders hatırlarsanız size bir cümle emanet ettim dedim ki bir üzerinde durun. Neydi o cümle? Hz. İsmail çok iyi bir avcı, çok iyi bir binici. Ve atların dilinden anlayan çok iyi bir seyis, çok iyi bir güreşçi ve çok iyi bir ok atıcısı olarak yetişmişti. Bakın bu saydıklarım Hazreti İsmail'in hayatında farklı bir biçimde yer edilmiş ve gerçekten bu alanlarda da mahir birisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kendi döneminde bu sayılanların yapılmasını teşvik ediyor. Ümmetin çocuklarına, sahabeye diyor ki işte yüzmeyi öğrenin. Ok atmayı öğrenin güreşi öğrenin atla alakalı işte söylediklerini biraz önce bir tanesini aktardık başka rivayetlerde var. Allah Resulü de bunlara bunlara teşvik etti. E o gün nazil olan ayetlerde de buna ait bazı işaretler var. Mesela Enfal Suresinin 60. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Burada da biz besili atlardan işte bir vurguda bulunduğunu görüyoruz ayetin ve böyle bir şey söylüyor. Beslenip atlana hazırlanan atlar hazırlayın ki düşmana karşı bu noktada belli bir mücadeleye giriştiğinizde size lazım olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Ben bu rivayetleri okuyorum. Bu ayeti de okuyorum. 14. asırdan 21. asra geliyorum. Ben 21. asırdan şimdi okuyorum. E şimdi ben kendi dünyama bakayım mesela at beslemek güreş etmek ya da güreşi öğrenmek avcılık ya da işte diyelim ki ok atma yüzme bunlar benim dünyamda sadece bir spor Zaruri bir şey değil şu anda spor yani yaparsam iyi bir şey hele hele ben Allah Resulü bunu dedi ben de yapayım dersem netice itibariyle Seratü vesselam efendimizin söylediğini yerine getirme adına bir ihtiyakla yaparsam inşallah sevap bile kazanabilirim. Ama netice itibariyle bu bir spor ve bugün bu sporun dünyadaki karşılığı asrı saadetteki gibi değil. Asır saadette ok atmanın karşılığıyla bugün ok atmanın karşılığı bir, bir mi? Bugün siz işte gidiyorsunuz bir yere işte bu işleri yapan insanlar orada keyif olarak işte biraz spor olsun diye bu şeyleri yapıyorsunuz ya da diğer sayılan şeyleri. Ama o gün hayatta kalabilmek için bunlara ihtiyaç var. O gün karşınızda düşman var o düşmanla mücadele edebilmeniz için oka ihtiyacınız var. Kılıca ihtiyacınız var, kalkana ihtiyacınız var, mihvere ihtiyacınız var, zırha ihtiyacınız var ama bugün bunların hiçbir tanesi sizin o ihtiyacınızı karşılamıyor. Karşınızda yine düşman var ama o düşmanın karşısına okla, güreşle, mızrakla, sapanla çıkmanızın bir anlamı yok. O, o gün için gerçekten bir anlam ihtiva ediyordu, bir anlam yansıtıyordu ama bugün onların yerini başka şeyler aldı. Sürekli birçok derste söz geldiği zaman söylediğim bir cümle var. Yine aynı cümleyi burada da söylemek durumundayım. Adetler değişmiyor ama aletler değişiyor. Adet yasa nedir yasa? Düşman varsa eğer düşmanın karşısında o düşmanın gücüne nispeten sen de güç hazırlamalısın ki. Enfat suresindeki ayet bunu bize söylüyordu. Ama aletler değişti. O gün aletler onlardı biz bugün asrı saadeti saydığımızda ya da miladi 6. asrı ya da işte Hazreti İsmail'in dönemine gitsek o dönemi araştırdığımızda o dönemin tespitinin üzerinden değerlendirme yaptığımızda sayacaklarımız bunlar. Ama bugün bunlar gitti bugün bunların yerini başka şeyler aldı. Silah sayacaksınız tank sayacaksınız top sayacaksınız tüfek sayacaksınız füze sayacaksınız bir sürü şey sayacaksınız doğru mu evet doğru ama ben başka başka bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın benim güzel kardeşlerim gelin şimdi kardeşlerim yansıtacak da ekrana bir hadise böyle dikkat bir kesilelim bir hadisi bir anlamaya çalışalım. Bu hadis Müslim'in fiten babında geçen bir hadis. Fiten babının ne olduğunu biraz hadis hadis kitaplarıyla uğraşanlar bilir zaten. Ebu Hureyre radiyallahu an bize naklediyor bu hadisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle böyle bir halkada otururken birden bir efendimiz şöyle bir şey söyledi. Siz bir tarafı karada, bir tarafı denizde olan bir şehri hiç duydunuz mu? Bir tarafı karada, bir tarafı denizde olan bir şehir duydunuz mu? Sahabe dedi ki evet ya Resulallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki İshak oğullarından İsmail oğullarından değil Yakup oğullarından da değil bakın İsrail oğulları de demiyor İsmail oğulları da demiyor bu ilginç bir ifade İshak oğullarından ne olduğunu şimdi bir cümleyle söyleyeceğim İshak oğullarından 70 bin kişi bu şehre sefer tertiplemedikçe kıyamet kopmaz. Askerler o şehre gelince konaklarlar ancak silahla savaşmazlar tek bir ok dahi atmazlar. Sadece la ilahe illallahü vallahu ekber derler ve şehrin bir tarafı raviye göre denizdeki tarafı düşer. Sonra askerler ikinci kez la ilahe illallahü vallahu ekber derler şehrin kara tarafı da düşer. Sonra üçüncü kez. Tekrar la ilahe illallahü Allahu ekber derler. Bu sefer onlara kapılar açılır. Oradan şehre girerler ve şehrin ganimetlerini toplarlar. Ganimetleri aralarında taksim ederlerken yanlarına bir münadi bir çağırıcı davetçi gelip deccal çıktı diye bağırır askerler her şeyi bırakıp geri dönerler. Müslim'in fiten babının 78 numaralı hadisi. Bilmem benim kadar heyecanlandınız mı sizde bu hadisi okurken? Bugün bu hadise son çalışırken dedim ki hele bir bakayım dünyada ne kadar böyle şehir var. Çünkü Resulullah çok önemli bir şeyi söylüyor burada. İstanbul uyuyor buradaki tarife Roma da uyuyor. Roma da buradaki tarife uyuyor. Neresi bilmem hadis tarihleri bazı işte şeylerde bulunuyorlar tahminlerde. Ben orada değilim ben başka bir yere şimdi sizi götüreceğim. İshak oğulları bunu da bir cümleyle söyleyeyim bu da önemli bir şey bakın Efendimiz cevabı ya İsmail oğulları deseydi belli muhatap kim kim muhataplar Araplar beni İsrail deseydi o da belli İshak oğulları demesi bu Araplarda kullanılan bir ifade Acem deniyor ya Arap olmayanlar burada söylenenler. İsak oğullarından kasıt Arap olmayanlar. Artık kimse Türkler mi, Kürtler mi, Farslar mı bilmem ama netice itibariyle hadis Arap olmayan bir zümreden bahsediyor. Hadise bir dikkat kesilin. Askerler geldiğini söylüyor şehre. Şehir işte bir tarafı denizde, bir tarafı kara. Kuş atıyorlar orayı ama ok atmıyorlar. Silah da kullanmıyorlar. Bugünkü ifadeyle kullanalım tank tüfek silah şu bu yok ne var la ilahe illallah vallahu ekber var yani söz var söz Allah'ın yüce olduğuna dair duyurdukları çok önemli bir söz var ne olacak o zaman sözle şehir fethedilecek. Allah'ın kelimesini dillendirerek şehirler fethedecekler. Allah Resulü'nün verdiği müjdeyle. Şimdi bu hadisin şehirlerine baktığınızda bilgileri göreceksiniz. Diyor ki hadis şarihleri yani hadisleri açıklayan alimlerimiz. Burada söylenen askerler de sıradan askerler değil. Yani bildiğiniz manada askerler değil. Kimler bunlar biliyor musunuz? Alimler, davetçiler varacaklar şehirlere sözle. İlimle şehirler fethedecekler. Bilmem bana katılır mısınız katılmaz mısınız ya da dersiniz ya hoca herhalde bu askeri işleri sevmiyor korkuyor onun için böyle yorumluyor. Nasıl derseniz siz bilirsiniz. Benim kanaatim bu eğer hata ediyorsam Allah beni affetsin. Eğer isabet ediyorsam bu bu güzelliklerdendir. Ben kıyamete kadar gelecek olan insanlığın tarihinde... Cihadın devam edeceğine inananlardanım. Cihad devam edecek kıyamete kadar. Ama bu cihad bundan sonraki süreçte tankla tüfekle olmayacak. Bu cihadın iki temel alanı olacak. Bu alanlardan bir tanesi ilim bir tanesi ise iktisattır. Bu alanlardan bir tanesi bilgi bir tanesi ise ekonomidir. İki alanda olacak bu cihad şu anda da geldiğimiz noktayı görüyorsunuz işte dünyanın geldiği noktayı bir değerlendirdiğinizde bu kanaatin ya da bu çıkarımın nasıl şu anda sıcak bir biçimde karşılıklarını da yaşadığımı, yaşadığımızı hepiniz göreceksiniz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte biz ilim ve iktisat ya da bilgi ve ekonomi alanında mücadele etmek durumunda kalacağız karşımızdaki düşmanlarla. Peki benim güzel kardeşlerim. Bugün İslam coğrafyanı Allah aşkına bir bakın. İslam coğrafyalarının geldiği noktalaya bir bakın. 60 tane ülke bugün Müslümanların yoğunlukta yaşadığı ülke. E çıldırmamak elde değil. Şimdi bağırıyoruz, çağırıyoruz, hamasetle konuşuyoruz da virüs çıktı Çin'den ve biz şu anda Çin'in aşısına mahkumuz. 60 tane halkı Müslüman olan ülkeden hiç mi ses çıkmaz? Hiç mi bu noktada bir adım atılmaz? Hiç mi bu noktada bir şeyler yapılmaz? Niye olmuyor? Çünkü olmaması belli biz düşmanın silahıyla silahlanmayı çoktandır terk ettik düşman yüzyıllardır İlimle, bilgiyle, teknolojiyle, ekonomiyle, iktisatla İslam coğrafyalarını yerle bir ediyor. Yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını işgal ediyor. E biz halen zihnimiz kalmış. Kalkanda, kılıçla, mızrakla, okla. Onlarla bu noktada mücadele edeceğimizi zannediyoruz. Bizim bir kez daha bu noktada bu meseleleri gerçek manada anlayıp şu zilletten kendimizi kurtarmamız lazım. Evet çoluk çocuğumuzu cihat için hazırlamamız lazım. Ama unutmamamız gereken bir hakikat ki cihadın bugün alanları neyse ona hazırlamamız lazım. Eğer biz zayi edersek İslam ümmeti olarak birikimimizi, enerjimizi eğer zayi edersek e daha biz çok bu zilleti yaşayacağız. Daha çok İslam düşmanları bizim önümüze başka başka planlarla gelecekler. Bizi daha farklı bir biçimde sömürmeye devam edecekler. Ne olur şu zilletten kurtulmak için şu daralan ufuklarımızı Nübüvvetin bize verdiği şu mesajlar çerçevesinde yeniden değerlendirelim. Değerlendirelim ki ümmetin bu noktada ciddi bir potansiyeli var. Gerçekten ümmet bu noktada aciz değil. Yeter ki o potansiyeli doğru yere kanalize ederek şu anki düşman bize nereden ve nasıl saldırıyorsa biz de aynı alandan onlara karşı bu noktada hazırlıklarımızı yapalım. Onların silahlarıyla, onların işte kullandıkları, aletlerde her neyse bu aletler onlarla bu işi yapalım ki Rabbimizin bizden istediği cihat sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmiş olalım. Allah hepimizi bu sorumluluk çerçevesinde ne düşüyorsa herkese aynı şey düşmez. Herkesin toplum içerisindeki değeri, nispeti, gücü Allah'ın kendisine verdiğini nimeti farklıdır ve Allah onlara göre bizi hesaba çekecek benim hesabımla dışarıda sıradan bir insanın hesabı bir değil işte bugün elinde güç imkan iktidar olan insanların hesabıyla benim hesabım da bir değil kime ne vermişse Cenab-ı Hak o nimetler çerçevesinden hesaba çekilecek birbirimize duamız olsun ki o gün hesapları verirken doğru dürüst verebilelim gerçekten hesabımızı verebilelim de mahcup olanlardan olmayalım Şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti İsmail'in fastını bugün bitireceğimiz için biraz daha kalan noktalara da temas edelim. Öylelikle dersi nihayete erdirmiş olalım. Hatırlayın geçen ders söylemiştim. İbrahim Aleyhisselam'ın teşvikiyle Hazreti İsmail Rale isimli bir hanımla evlendi. Buhari'de de geçen rivayet zaten bunun ayrıntılarını bize veriyordu. Şimdi tarihi kaynaklara girdiğinizde bazı isimlerden dolayı ihtilaflar var. Bu Rale Mudad'ın kızı mı yoksa Mudad oğullarına mensup olan Amr isimli birinin kızı mı? Bu tartışılmış bir mesele ben ayrıntılara girmeyeceğim ama başka kaynaklarda bir başka hanımla da evlendiği söyleniyor. Hazreti İsmail'in Seyyide bazılarına göre Rale, Seyyide aynı isimler, aynı şahsın iki farklı ismi önemli değil o ayrıntılar. Diyelim ki biz Rale binti Amr ile Seyyide binti mudat ile Hazreti İsmail'in evlendiğini kabul etsek yani o rivayetleri kabul etsek bakıyoruz 13 tane çocukları olmuş o evlilikten. O çocukları bir görelim şimdi bir tablo daha gelsin karşınıza. Bakın burada o çocukları birer birer isimlerini de tespit edebiliyoruz. Nabit, Yenavuz diye bir isimle de anılıyor ama bilindik ismiyle Nabit Allah Resulü'nün soyu bu büyük çocuktan geliyor. Yıllar sonra Nabit büyüyecek. Babasından sonra Kabe'nin idaresini ele alınacak. Asiye isimli bir hanım ile evlenecek. Onun soyu ta atlana kadar uzanacak. Sonra Kaiser diye bir oğlundan bahsediliyor. Ezmel ya da Ezbül iki farklı okunuşu var. Menşa ya da Mensa ya da Menşa. Mişma ya da meşma Maşi bunlar da diğer çocukları. Dema ya da Duma. Bunun altını bir çizmemiz lazım. Siyeri Biraz dikkatli okuyanlar Duma Cendel denilen bir yeri hemen hatırlayacaklardır. Çok önemli bir mekan orası ve baya bir olay oluyor orada İslam tarihi boyunca. O Duma Cendel ismi buradan. Duma oraya gidip yerleşiyor. Ondan dolayı orası Duma Cendel diye isimleniyor. Ezer ya da Azur, Tayma, Yatur, Nebiş ya da Yeniş, Kayzuma ve en son Nesime isimli bir kızı. Oluyor Hazreti İsmail'in. Nesime güzel bir isim değil mi Nesime? Bizde pek hanımlara isim olarak verilmiyor ama çok güzel bir isim. Bizde Nesim var. Benim öyle de bir amcam vardı Allah rahmet eylesin. Ee, anmış olayım ki sizde rahmet dileyin inşallah. Nesime de hanımlara verilen bir isim. Hazreti İsmail kızına bu ismi veriyor. Vefat ederken Hazreti İsa'nın oğlu Ais ile evlenmesini vasiyet ediyor. Bu vasiyetin sebebini anlamış olmanız lazım bağlar devam etsin çünkü daha sonra İsmail ile İshak'ı çatıştıracak birbirlerine Yahudiler ondan sonra baya bir farklı hadiseler yaşanacak şimdi Hz. İshak derslerine, derslerine girdiğimizde biraz olsun bunlara değinmiş olacağız o şeye zemin olmasın bağ devam etsin diye Hz. İsmail kendisi vefat ederken kızının İshak'ın oğlu Ays ile evlenmesine vasiyette bulunuyor Hazreti İshak da abisinin bu vasiyetinden haberdar olunca bu vasiyeti yerine getiriyor. Yani Nesime'yi oğlu Aysa alıyor o soyda sonradan devam etmiş oluyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim kaynaklarımız Hazreti İsmail'in uzun boylu, güzel yüzlü, kırmızımsı tenli, kalın boyunlu, geniş omuzlu, elleri ve ayakları uzun, çok güçlü ve çok kuvvetli birisi olduğuna dair bilgiler de verirler bize. Yine kaynaklarımızdan öğreniyoruz 137 yaşında vefat ediyor yani uzunca bir ömrü var aslında bizim hayatlarımızla kıyasladığımızda tabi o dönemde yaşayan insanların ömürleri biraz daha uzun olduğunu unutmamamız lazım. Hazreti İbrahim'in de kaç yaşlarında vefat ettiğini o derslerde söylemiştik. Bu 137 yılın içerisine neler sıkıştırmış Hazreti İsmail neler birçok şeyini hatırlayın zihninizde. O 137 yıllık sürecin belki de 100 küsür yılı peygamberlikle geçen bir süreç ve o 100 küsür yıllık süreci Mekke ve civarında yaşıyor. Nabitiler ondan sonra devam edecekler o soyu biliyorsunuz. Kabe'nin hizmetini de onlar yapacak Hazreti İsmail'den devraldığı üzere. Hazreti İsmail o kadar büyük mücadele vermiş olmasına rağmen o günkü insanların sayısı da çok değil. Ama yine de bu noktada herkese bu tevhid mesajını anlatamadı. Yani o anlattı da onlar kavramadı. Almadılar üzerlerine. Yani Hazreti İsmail gibi bir büyük peygamber yıllar yılı Kabe'de, Mekke'de o şehrin etrafında bu mücadeleyi devam ettirdi. Ama ne yazık ki nasipsiz insanlar İsmail Aleyhisselam'a bazen karşı çıktılar, bazen Hakaret ettiler bazen üzerlerine almadılar bazen farklı tepkiler gösterdiler. Genel anlam, anlamda Risalet yolunun önderleri olan peygamberlerin yaşadığı karşılıkların büyük bir kısmını Hazreti İsmail de yaşadı. Ama her şeye rağmen hiçbir şekilde taviz vermeden o uzunca ömründe tevhid mücadelesini devam ettirdi. Ve o tevhid mücadelesini de çocuklarına ve soyuna miras bırakarak gitti Hazreti İsmail. Vefat etmeye yakın Hazreti İsmail kendisini annesinin hemen yanı başına defnetmelerini çocuklarına vasiyet etti. Hatırlayacağınız üzere annesi Hazreti Hacer vefat edeceği zaman onu vefat ettikten sonra onu hemen Kabe'nin yanı başına ki sonra orası Hicri İsmail olacak. Şimdi göreceğiz zaten resimlerde oraya defnetti kendisi de hastalanıp yatağa düştüğünde artık son demleri ne olur dedi beni Annemin yanı başına defnedin Hicri İsmail iki tane anne ve oğlun Hacer ile İsmail'in şu anda da metfun oldukları yer olarak Kabe'nin hemen yanı başında o tavaf alanının içerisinde yerlerini devam ettiriyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Hazreti İbrahim derslerinde bu bilgileri paylaşmıştık ama burada hatırlamakta bir daha fayda var. Oradan bir yere doğru geleceğiz. Şimdi Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'le beraber yaptıkları Kabe'nin o takribi çizimlerini bir daha beraberce görmüş olalım. O resme iyice bir bakın. Bakın ebatları da var orada. 14 78, 14 32, 9 24, 10 16. Yüksekliği de 4 15. 2 tane kapısı var. Önden girip arkadan çıkılıyor ve şeyde yok çatıda yok yani ufak basit çok sade bir yapı Kabe böyle yapılıyor. Yani orada binadan dolayı bir ihtişam yok. Mekandan kaynaklanan bir ihtişam var bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Orada kırmızı bir ok görüyorsunuz resme dikkatlice baktığınızda Hazreti İsmail döneminde o kırmızı okum bulunduğu yer işte o duvarın hemen ön tarafı aslında Hicri, Hicri İsmail diye anılıyor ve oraya defnediliyor. Kendisine Hazreti Hacer'de oraya defnedilmiş oluyor. Hemen o duvarın bitişiğine defnedilmiş oluyor. Ama miladi 605'te işte aleyhissalatü vesselam Efendimizin gelişine 5 yıl var biliyorsunuz. Kabe'nin yeniden inşaatı söz konusu oluyor. O inşaat yapılırken inşaat malzemeleri eksik kaldığından dolayı Biraz bina küçültülüyor. O mekanın da Kabe'den olduğu belli edilmesi için yarım daire bir duvar konuluyor ki o duvara hatim duvarı deniyor işte. O hatim duvarın iç kısmına da Hicri İsmail deniyor. Bu resmi görmüştük bir daha görelim Kabe'nin dört tane ayrı sürecini beraberce gördüğümüz hatta Kabe'nin de içini gördüğümüz resim işte Hz. İbrahim dönemindeki halini görüyoruz Kureyş zamandaki Kabe'yi görüyoruz Abdullah İbni Zübeyir zamanda görüyoruz bir daha Haccaç İbni Yusuf ki tekrardan Kureyş zamandaki Kabe'nin aynısına getirmiş oluyor. Hz. İbrahim'in yaptığı Kabe işte dikdörtgen şeklinde ama bugünkü Kabe biraz daha Kare şeklinde şu andaki Kabe'nin ölçülerini de yeniden hatırlarsak 12.84, 11.28, 12.11, 11.52 yükseklik bayağı artmış şu andaki Kabe'de 14 metre. Şimdi o hicir denilen yerin büyük bir kısmı Kabe'nin içinden neden orası dışarıda kaldı onu söylemiştik ama şimdi tekrardan yeniden söylemiş olacağız o hicir İsmail denilen yerin içerisinde içerisinin büyük bir kısmı Kabe'nin içerisinden sayılıyor ya. Duvara yakın olan kısımlarda Hazreti Hacerle Hazreti İsmail'in mezarlarının yerleri var. Hatta Osmanlı döneminde orada mezar taşları da var. Sonra o mezar taşları Riyad'da bir müzeye kaldırılıyor. Ben aslında vardı bende resimleri ama bu hafta işte aradık bir türlü bulamadık. Yoksa resimlerini de size getirmiş olacaktım. Şimdi bakın arkadaşlar 3 tane. Ekrana resim gelecek ayrı ayrı. Üçü de aynı yerin. Hicri İsmail denilen yer muhteşem bir şey manzara var bu üç resimde de. Hicri İsmail'i bir uzaktan görüyoruz. Bir yakından hatim duvarını net bir biçimde görüyoruz. En güzel resimdi o üçüncü resim. Bilmiyorum size de öyle geldi mi yukarıdan çekilen resim. O hatim duvarını da Hicri İsmail'i de çok net bir biçimde görmüş oluyoruz. Bakın altın oğluğun Tam altı oluyor zaten burası. Bu altın oluk bizim için önemli bir işaret biliyorsunuz. Türkiye'den biz Kabe'ye yönelince o mıntıkadan o yerden yönelmiş oluyoruz. Genelde Türkiye'den giden hacı ve umrecilerin de buluşma yeridir altın olukun karşısı. Orada buluşulur. O da oradan dolayı bir hatıranın bir göstergesi olarak. Şimdi o hatim duvarına yukarıdan çekilen resme dikkatlice baktığınızda Uç kısımlara denk geliyor Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail'in mezarları. Ezraki'nin burada bize verdiği çok güzel bir bilgi var. O da şu Hicri 64'te Abdullah İbni Zübeyir Kabe'yi yıktırdı. Yeniden İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine yapmak için biliyorsunuz. Hatim duvarı da o zaman vardı biraz dışarıda onu da yıktırdı. Oraya geldiğinde o zaman o hatim duvarının ön tarafında aşağıya doğru yeşil taştan bir tabut gözüne çarptı. Abdullah İbni Zübeyir'in. O tabuta el sürmedi Abdullah İbni Zübeyir. Ne olduğunu öğrenmek için o gün Kureyş'in yaşayan yaşlılarını topladı. Kim varsa hayatta ve onlara sordu. Dedi ki ne var burada ki böyle bir şey karşımıza çıktı. O gün yaşayanlar da biliyorlarmış demek ki o hatırayı dediler ki bu Hazreti İsmail'in kabridir bizi dinlersen onu yerinden kımıldatma. Abdullah ibn Zübeyir de yaşlıların bu sözüne itibar etti hiç onu kımıldatmadı yine orada bıraktı böylelikle üzerini kapatmış oldu. Şu anda da halen oradadır Hazreti Hacer'de Hazreti İsmail'de ama daha önemli birkaç şeye şimdi dikkat çekeceğiz. İbn Sad bir bilgiyi bizimle paylaşıyor burada. Abdullah İbn Ebu Ferveden bir söz aktarıyor. Diyor ki: "Üçü dışında hiçbir peygamberin kabrinin yeri tam olarak bilinmemektedir." Takribi var. Bakın biz de paylaştık geçen derslerde hatırlarsanız Hazreti İsmail İbrahim'in, başka peygamberlerin de paylaştık. Gelecek mesela Hazreti Musa'ya nispet edilen kabirler de var, Hazreti Yusuf'a da var. Ama neticede bunlar tahmini. İbni Sad'ın burada Abdullah İbni Ebu Ferve'den aktardığı bilgi önemli bir bilgi. Üç kabirde ihtilaf yok diyor. Yani bunlar kesin gibi diğerleri tahminen söylenen şeyler. O üçünün hangisini olduğunu söylüyor. İsmail'in kabri oğluğun altında yani altın oğluğun altında Rükün ile Kabe arasındadır. Hud'un kabri Yemen dağlarından birinin altında kumdan bir tepeciğin İçindedir üzerinde tenda denilen bir ağaç vardır. Hazreti Hud derslerini hatırlayın o resmi paylaşmıştık sizinle. Bulunduğu yer dünyanın en sıcak bölgelerindendir. Bir de Resulullah'ın kabri sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar onların gerçek kabirleridir diğerleri ise tahmindir. Onun için bu bilgi bizim için önemli bir bilgi. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakitte tamamlandı da ben şu son bir bilgiyi sizlere sunmazsam değerlendirmeyi sunmazsam eğer eksik kalmış olacak o da şu Hicri İsmail'in biraz önce gördük resimlerini bir daha görelim o resimler tekrardan gelsin ekrana orasının bizim için çok önemli aslında değeri var bu değeri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım aslında iki tane önemli değeri burada hatırlamak durumundayız birincisi şu orası Kabe'nin içi gibidir Orada kılınan namaz Kabe'nin içinde kılınan namazdır. Bu çok çok önemli. İkincisi de başta orası Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer olmak üzere birçok peygambere kabir olmuş bir yerdir. Bakın sadece İsmail aleyhisselam Hacer anamız yok. Başka bu noktada da bazı rivayetler var. Onları da hatırlamak durumundayız. Şimdi Mekke'nin fethi yap. Tamamlandı bir sürü şey oldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer kavmimin cahiliyeyle bağları güçlü olmasaydı yeniden Kabe'yi yıktırır atam İbrahim'in temelleri üzerine yaptırırdım dedi ama yapmadı yapmamasının hikmetini daha sonraki süreçte anlıyoruz. Ayşe anamız bir gün dedi ki ya Resulallah ne olur beni götür Kabe'nin içinde ben bir namaz kılayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızın elinden tuttu. Bu olay veda haccında yaşanıyor biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hümeyra'sını götürdü hatimin içine yani Hicri İsmail'e. Dedi ki ey Ayşe Kabe'ye girmek istersen burada namaz kıl çünkü burası Kabe'nin içindendir. Buradan kılınan namaz Kabe'de kılınmış gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe anamızın üzerinden verdiği bu bilgi bizim için de çok önemli. Allah aşkına hangi birimizin şu anda işte öyle bir nimete... Erişebilir de Kabe'nin içinde namaz kılabilir ama hatmin içinde kılabiliyoruz elhamdülillah yani zor olsa da bazen kapanıyor bazen yoğun oluyor biliyorsunuz aynen işte Medine'deki Ravza gibi biraz orası da yoğun bir bölge olduğu için çok fazla ele düşmez ama ne olursa olsun biraz beklediğinizde sabrettiğinizde orada namaz kılabiliyorsunuz ve orada kılınan namaz Kabe'den olduğu için o bölge Kabe'nin içinden sayılıyor. Aleyhissalatü Selam Efendimizin bu noktadaki beyanı aslında kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti Muhammed'e bir müjdedir. Siz orada namaz kılmaya devam edeceksiniz ve kıldığınız oradaki namazlar Kabe'nin içinde kılınmış namazlar olarak kabul edilecek. Şimdi ikincisi o tavaf alanını bir zihninizde canlandırın benim güzel kardeşlerim bir canlandırın orayı. Zemzem kuyusu orada işte hatim duvarını gördük makamı İbrahim'i hatırlayın mesela. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başka hadislerinde o tavaf alanında özellikle de rükün rüknü yemani'den başlayıp hatim duvarına gelen kısma kadar olan kısımda birçok başka peygamberin kabrinin olduğunun da haberini veriyor. Bakın o haberi biz yine bir başka kaynaktan başka bir rivayet üzerinden okuyoruz. Özellikle Abdur-i müsennafında geçen bir rivayet bu rivayet güzel bir rivayet. Abdullah İbni Damra El -El -El Seluli diyor ki kocam Kabul Akbar'la beraber tavaf ediyorduk. Kabul Akbar'ı bilenler bilir. Rükün ile makam arasına varıncaya kadar bana birçok konudan bahsetti. Anlattı anlattı anlattı. Hatta Hazreti İsmail'in kabrinin olduğu yere gelince orayı bana işaret etti ve dedi ki İsmail'in kabri burası. O kabrinin yerini de bana gösterdi. Sonra zannediyorum 90 veya 70 peygamberin orada metfun olduğunu söyledi. O bilgi Kabul akbarın kendi söylediği bir bilgi değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir bilgi. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Niye bunun altını çiziyorum biliyor musunuz? Bir dert var burada o derdi sizinle paylaşmak için söylüyorum. Ya Allah aşkına bir daha dikkat edin. Biz tavaf ediyoruz yeryüzünün en muhteşem yapısını en muhteşem. Sadeliğine rağmen izzet noktasında ihtişam noktasında emsali olmayan bir yer orası. Kabe, Beytullah Allah'ın Yeryüzündeki ilk mabedi ve ilk evi biz onun etrafında tavaf ediyoruz. Tavaf ettiğimiz o yerin altında yani ayak bastığımız yerlerde peygamberlerin kabirleri var. Altında peygamberlerin kabirlerinin olduğu üstünde meleklerin olduğu bir yer orası. E benim güzel kardeşlerim biz tavafta titremeyelim de ne yapalım. Eğer titremiyorsak bir başka haldeyiz o zaman. Yani gidip eğer ta telefonla konuşuyorsak, birbirimizi yiyorsak, birbirimize laf söylüyorsak, bağırıyorsak, çağırıyorsak, dünyalı konuşuyorsak bir kendimize gelmemiz lazım. Ya orası nasıl bir yer? Nasıl bir yerde biz bunu yapabiliyoruz? İnanın bir tek tavaf, bir tek tavaf bizi adam etmeye yeter. Bir tavaf yapsaydık hacer Esved'in önüne geldiğimiz zaman, avuçlarımızı açıyoruz biliyorsunuz. Burası barkod sanki okutuyoruz. Oh ben geldim. Bismillahi Allahu Ekber diye okutuyorsunuz ya. Okuttunuz ve başladınız o cennet taşına poz verdikten sonra orada yürümeye. Makamı İbrahim'e geldiniz orada atanız İbrahim'le ahitleştiniz. Geldiniz hatim duvarının önüne. İsmail'le Hacer'le selamlaştınız. Vardınız Rüklü Yemani'ye. Allah Resulü Cebrail'le orada buluşuyor. Cebrail'le buluşma mekanıdır. Orada vahyin emin meleğine selam vererek Rabbena etine duasını okudunuz hacer Esved'e kadar geldiniz bir şaft yaptınız yedi defa bunu yaptıktan sonra bir tavaf olmuş oluyor eğer bu ruhla yapıyorsanız var ya of ayaklarınız yerden kesiliyor her ne kadar orada peygamberlerin kabirleri varsa sizin ayaklarınız yerde olmadığı için ayaklarınız o kabirlere basmıyor Abruh'u bir anlatsak ve hacı böyle yapsak, tavafı böyle yapsak, umreyi böyle yapsak. Vallahi bu ümmeti mayalar oradan gelen insanlar. Dert budur zaten eğer bu derdi doğru dürüst anlayabilirsek. Allah o peygamberlerin yaptığı o mesajlarla gerçek manada hac ve umre yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Benim son duam bu benim güzel kardeşlerim diyorum ki Allah'ım. İsmail aleyhisselam'ı üç dersdir burada anmaya çalıştık anlamaya çalıştık ne olur bizi onun yolundan ayırma onun o teslimiyeti o fedakarlığı o keskin bıçağın önüne boynunu uzatması o büyük bir adım ne olur bizi de bu adımları anlayanlardan eyle. Ne olur bizi sadece bunları konuşanlardan etme sadece bunları anlatanlardan etme İsmail'leri anlatmak kolaydır ama İsmail olmak zordur biz o zor olmaya tabiiz. İsmail'in yolunu yol edinmek onların mektebinin talebesi olma gibi bir ahdimiz bir derdimiz bir tasamız var Allah'ım sen bizi bundan ayırma. Hayatımızın sonuna kadar da bizi risalet öğretmenleri, muallimleri olan o peygamberlerin çizgisini doğru dürüst anlayıp o çizgilerin takipçileri olarak bu noktada hayatını tamamlayanlardan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.